Dillerin Kökeni Türkçe İngiliz Financial Times gazetesi Yeni Zelanda'da yapılan bir araştırmaya dayanarak dünyada toplam 3 milyar kişinin konuştuğu hint Avrupa dillerin kökeninin Türkçe olduğunu belirtti. Gazetenin haberi şöyle. İngilizcenin de dahil olduğu hint Avrupa dilleri nereden geliyor? 200 yıldır tartışmalı olan bu konudaki yeni bir çalışma bu dillerin kaynağının Anadolu toprakları olduğu tezini destekliyor. Araştırma bu dillerin 8.000-9.500 yıl önce tarımın gelişmesiyle birlikte yayıldığına işaret ediyor. Hint Avrupa dillerine neredeyse 3 milyar kişi konuşuyor. İngilizceden Rusçaya, Avrupa dillerinden Hintçeye birçok dil bu grupta yer alıyor. Dünyanın en büyük dil grubunun kaynağı konusunda iki ana tez var. Litvanya asıllı Amerikalı arkeolog Maria Gimbutas'ın ortaya attığı geleneksel görüşe göre bu diller 6.000 yıl önce Hazar Denizi'nin kuzeyindeki steplerden doğdu. Bu diller ata binen yarı göçebe kurganlar aracılığıyla Avrupa'ya ve yakın doğuya yayıldı. İngiliz arkeolog Colin Renfrew'ın tezine göre ise bu diller tarımın genişlemesiyle birlikte Anadolu'dan yayıldı. Yeni Zelanda'daki Auckland Üniversitesi'nden uzmanların sonuçlarını bilim dergisi Science'da yayınladıkları araştırmasında bu iki teori evrim biyolojisine benzer bir yöntemle denendi. Araştırma kapsamında ortak kökeni olan temel sözcükler incelendi. Örneğin, Hint-Ağrupa grubunda yer alan 113 eski ve çağdaş dilde anne kelimesinin aynı kökten geldiği belirlendi. Sonra bu sözcükten bir soy ağacı çıkarıldı. Dillerin bölgeleri ve yaşları, hint Avrupa dillerinin kökeninin Anadolu olduğu senaryosunu destekledi.